Evet, selamünaleyküm sevgili kardeşim. bugünkü tefsir dersimizde eee evet. En'am suresi ayet 19'da kalmıştık. Onu tekrar edelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme senin şahidin yok, senin mucizen yok gibi sataşmalara bu ayet-i kerime bundan sonraki iki ayet-i kerime yani o 19 ve 20. ayet-i kerimeler Şöyle cevap veriyor Cenab-ı Kul söyle ey yü şeyin ekberu şehadeten Şah şahit olarak hangisi daha büyüktür? Kulların e, şehadeti, varlıkların şehadeti mi yoksa Allah'ın şehadeti mi? Kul de ki Allah'u şehidun beyni ve beyneküm Aramızda sizinle bizim, e, benim aramda Allah şahittir. uhiye ile ye Ha Kur'an'ı e, şu Kur'an bana vahyolundu bu şahittir ve un Zirakınmbihi onun da sizi uyarıyorum ve men belaga Evet ve e, onu e, kabul edin size ve diğer e, Kur'an'ı e, dinleyen herkese o Kur'an'ı uyarmak üzere efendim bana vahiy oruldu. Enne <gülüyor> leküm le teşhedûne siz yoksa e, şuna mı şahitsiniz? Nedir o şahit olduğunuz? Enne illâhe illâh ten okhra. Allah'tan başka bir ilah mı var? Buna mı şahitsiniz? ki ben onu Kur'an'ın Allah'tan geldiğini ve onun buna şahit olduğunu söylüyorum siz bir yerlerden haber alıyor da efendim başka bir bilgiye mi sahipsiniz diye de böylece söyle diyor peygamberimizin sallallahu aleyhi ve selleme e, şahidin yok diyenlere ve yine de ki diyor Kul, la eşhed la eşhedü ben Allah'tan başka bir ilah olduğuna şahit değilim ve şehadet de bulunmam. Ve yine de ki diyor: "İnnemâ huve O ancak ilahi vahittir, Bir olan Allah'tır, bir olan ilah'tır. Ve inneni berîun um mimme Ve yine ben muhakkak sizin şirk koşmakta olduğunuzdan uzak. Evet, <gülüyor> bu ayet kelime ve bundan sonraki bir ayet kelime de, onu okuyalım. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ Kendilerine kitap verdiklerimiz, يَارِفُونَهُ o, o peygamberi biliyorlardı, tanıyorlardı. كَمَا يَارِفُونَ ابْنَا اَهُمْ Kendi çocuklarını bildikleri, tanıdıkları gibi biliyorlardı. Hem onların yanında büyümüş, Onların tanıdıkları birisi birisiydi hem de iyi biliyorlardı yani iyi birisi olduğunu biliyorlardı tanıyorlardı ellediğine hasi enfus Se fe la yokmin <gülüyor> o iman etmeyenler az ancak e, peygamberin e, e, peygamberliği konusunda senin peygamberliğin konusunda bir zarar veremezler e, Çünkü sen açık Ve bu zamana kadar e, kim olduğun kimliğinle nasıl biri olduğun Efendim herkes tarafından e, biliniyor Efendim hem Muhammed il Emin oluşu hem de herkesin yanında seni çocukluğundan beri onların bilmiş olması Efendim onların iman etmemesi sana zarar vermez senin güvenilir biri olduğun konusunda sana zarar vermez ve senin de peygamber olduğuna Allah şahittir. Bu sana yeter diyor. Evet, demek ki <gülüyor> bu iki ayet-i kerimenin e, neye cevap verdiği konusunda başta söyledim. Mekke halkında Resulullah'a senin peygamber olduğuna şahidin yok dediklerinde bu iki ayet-i kerimede onlara böyle söyle diye gelmiştir. Bundan sonraki ayet-i kerime yaniyim birinci ayet-i de Ve men azlemu ee, Daha zalim kim var? Daha zalim kim olabilir? Min men iftera alallahi keziben Ev kezzebe bi ayatihi Allah'ın ayetlerini yalanlayan Ya da Allah'ı yalanlayan Ve ona iftira edenden e, Daha zalim kim olur? Allah'ın ayetlerini yalanlamak eee Allah'a yalan ile iftirada bulunmak ve de Allah'ın ayetlerini yalanlamak suretiyle yahut Allah'ın ayetlerini yalanlamak suretiyle zulmeden bu zalimden daha zalim kim olabilir? Çünkü eee yalan iftira ettiği zat zat-ı celle ala olunca onun nimetleri sayısız ve sonsuz olunca buradaki zulüm de haksızlık iftirada zulümlerin en büyüğü olduğu konusunda e, bizi düşünmeye davet ediyor. İnnehu la yuflihul zalimun. Bunu yapanlar asla iflah olmazlar. Allah zalimleri iflah etmez. Bunlar kurtulamazlar. Bu zulümle, zulüm ettikleri için. Şimdi burada üzerine durulması gereken bir ifade dikkatimi çekiyor. O da e, Allah'a yalanla iftira eden Mesela e, elbette burada kast en büyük günahtır bile bile yapmak ama bilmeyerek de yani işte Kur'an'da şöyle ayet var ama böyle bir ayet olup olmadığı konusunda da gerçekten bilgisi yok bilmeden söylüyorsa bunları artık dikkat etmek lazım. Çünkü belki bu şekilde değil veyahut da başka şekilde ve Allah böyle bir şey de dememiştir o zaman bunu söylersek e, gerçekten büyük günah istemiş oluyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında da yine böyle uyduruk sözler söylemek ve kafasından bulup söyleyip sonra da peygamberimizi bunu söylemiş gibi göstermek de bu açıdan belki büyük zulüm olarak bakmak lazım. Muhakkak dikkat etmek lazım bu konulara sevgili kardeşim. Ama konu itibariyle burada daha ziyade Allah'ın gönderdiği peygamberler ve vahiylerle ilgili Ee, yalan söylemek bilmediği halde bir şeyler biliyormuş gibi Kur'an'ın ve peygamberin önüne geçmek, onu yalanlamak ona efendim bu şekilde yaklaşmak aslında insanın yaptığı ya da yapabileceği en büyük kendisine ve çevresine yaptığı zulümlerden olduğunu anlıyor Rus Efendim e, 22. ayeti kelimede de Ve evme Evet eee ve yahshuruhum cemian o gün diyor ve o gün sizi e, onları pardon onları e, hep birlikte haş edeceğiz Dirilttiğim, dirilttiğimizde bir yere toplayacağız. Summe naqulu lillezina eshruku sonra Allah'a şirk koşanlara deriz ki diyor ey ne şuraka hüküm ellazina kuntum tezumun size akıl veriyorlardı akıldaneniz ve sizin fikir babalığınızı yapanlar o ortak koştuğunuz şerikleriniz nerede gelsinler size yardım etsinler deriz diyor onlara böyle diyeceğiz evet bu da çok e, muhteşem celallı bir ayet-i kerime ve yevme nahşuruhum cemiyan sümme nekûlü lillezine eşrakû eyne şurekâukum Siz onlar hakkında şöyle ya böyle bir beklentileriniz vardı. Onların efendim Allah adına söyleyecekleri vardı. Allah'tan daha fazla size yardım edeceğini düşünüyordunuz. Hani sizin Allah'a şirk koştuğunuz kişiler, zatlar, evliyasa, peygamberse kimse bu derecede eğer ki Allah'a ortak koşacak derecede bir beklentiye girdiyseniz hepsini çağıracağız ki bunların başında İhsallü Aleyhisselam'a da Aynı şekilde bu soruyu soracağını beyan ediyor önceki okuduğumuz ait kelime de geçti Dolayısıyla hiçbir evliyayı, hiçbir peygamberi hiçbir kimsenin Allah'a ortak koşacak derecede onun kainattaki mülkündeki Efendim varlığındaki bir söz sahibi olduğunu ona Efendim bu derece bir ithamda bulunmak ve Allah'a efendim şirk koşma demektir. Bunların hepsi diyor böyle Celal ilahi bir celal ile et-i de sorgulaya çekileceğini, sorgulanacağını anlıyoruz. Onun için bu, dikkat etmek lazım sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan ya da onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim olabilir, zalim birisi vardır. Yok, o en büyük zalim o kişidir. Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremez. Sonra da onları tümüyle mahşeri toplayıp da Allah'a ortak koşanlara nerede ilah olduklarını iddia ettiğiniz, ortaklarınız diyeceğiz o gün diyor. O günü böyle hatırla. O gün tekrar onları bir sorguya çekeceğiz. Kim, kimden ne beklemiş? Bu mülkün sahibi sanki onlarmış gibi onları kainatın varlığı ve onun kullanımıyla ilgili yetki sahibi kılıyordunuz ve onlardan Allah yerine onlardan bekliyordunuz. Beklentiniz onlardandı. Kimisi işte şeyhini e, ilahlaştırıp ondan bir şeyler bekliyor. Kimi peygamberi onun ailesinden kabul edip ondan bir şeyler bekliyor. Oysaki Allah'tan beklenmesi gereken tarz, e, şekil, arzu, dua bunların hiçbirisi asla ve asla e, affolunmayacak günahlardandır. <gülüyor> Ama e, Süreyi e, Meryem'de, Süreyi pardon, Süreyi Maide'de gördük orada. Beş tane mucize saydı İsa-ı selam 5 mucizesinde 5 defada "Biiznillah, biizni, biiznillah, biizni" diye zikretti. Yani Allah'ın izni ile işte İsa-ı şu mucizeyi gösterdi. İsa-ı şunu yaptı, bunu yaptı. Ve bunların o kadar büyük mucizeler olduğunu da gördük ama hepsinde de bir izni, bir izni, bir izni, bir iznillah. Bir iznillah hizmet eder, bir bizim onun duası faydası olur. Bir o şöyle yapar, böyle yapar dememiz gerektiğini burada anlatmış olduk. Tekrar bu, buraya tefsir olarak getirdiğimizde doğru olanın nasıl olduğunu duada da şefaat istemekte de efendim aracı kılmakta da doğru olanın ne olduğunu bizzat o ayet-i kerimede maideye. Suresinin son ayet-i bize açıklamış oldu. Bunu Bu şekilde doğru olanı budur. Bunu söylemeden böyle bir Allah'ın iznini araya katmadan direkt velilerden, peygamberlerden bir şefaat ya da bir efendim, direkt aracı olmayı istemenin yanlış olduğunu anlıyoruz. Doğru olan buyken insanlar hep aşırı olan yüklemelerden, yüklenmelerden, aşırı olan tefsirler üzerinden tartışmaya başlıyorlar. çıkarlar halbuki bu tartışmaya da hiç mahal yok. Çünkü doğru olanı burada ve önceki Maide suresinde İsra'nın mucizelerini sayılırken de açıklamıştır. Summe <gülüyor> <gülüyor> lem tekun fitnetuhum illa en kallu vallahi rabbina ma kunna müşrikîn. Evet. <Gülüyor> İnşallah soruları daha sonra alalım. Çünkü canlı yayında olduğumuz için o soruları lütfen o diye yazarsanız onu cevap vereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Sümme lemtekün fitnetuhum Onların imtihanı, fitnesi olmayacaktır. <gülüyor> İlla ancak en engalû Ee, şunu söylemeleri olacak Vallahi Allah'a yemin olsun ki Rabbine Rabbimize biz müşrik değiliz diyecekler diyor sonra onların maziretleri olamaz Rabbimiz Allah hakkı için biz ortak koşanlardan olmadık demekten başka bir şey de olmadı maziretleri bu olacak yarın huzur-u ilahiyede Siz bunu demiş miydiniz? Siz niye bunu yaptınız? Niye Allah'ın gücünü veliye, evliyaya, peygambere atfederek, peygamberin oğludur, her şeye sahiptir, işte Meryem de işte ailesidir ve birinci Allah, ikinci Allah, üçüncü Allah gibi düşüncelerle efendim evliyaya da böylece e, bunların hepsinde de yanlışlar böyle teker teker e, sorgulanacak. Sonra da efendim doğru olan da Maide Suresinin o O ayet keremesini göstereceğiz. Doğru olan nedir? Bir iznillah, bir izni, bir iznillah. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah müsaade ettiği ölçüde ne kadar ne zaman ederse o kadar şefaat eder. Şefaatçiliği o kadardır. Şeklinde bir iznillah demeden böyle bir inanca sahip olmadan kesinlikle kimse kimseye şefaat edemez. Kimse kimseye de yardım edemez. Allah'ın şefaati olmadan, Allah'ın izni olmadan kim kime yardım eder diye ayet Kerime de var. Onun için Ayet-i Kürsü'de de Allah'ın izni şefaat eder. Allah'ın izni olmadan kim kime şefaat eder diye Ayet-i Kerime'leri de hatırlayalım. Bizim burada söz konusu olan e, bilmemiz gereken haddimizi bilmek. Acaba biz veliye atfettiğimiz selahiyeti Allah'ın izni olmadan mı düşünüyoruz? Hayır, elbette Allah'ın izniyle. Allah'ın izninin sınırını biz bilir miyiz? Bilemeyiz. Bunu koyabilir miyiz? Koyamayız. O zaman ne yapacağız? Allah'a bırakacağız. O Kur'an'da anlattıysa, o hadis-i şerifte anlattıysa, e, peygamberler anlattıysa o şekilde bunu biz anlatacağız. Şimdi bu ayet-i kerimede sünme le tekün fitnetuhum إلا أن قالû onlar esas kandıran neden buydu diyor. Neydi? Biz asla Allah'a şık koşmayız. Koşmak da istemiyoruz. Yemin olsun o bizim Rabbimizdir, biz ona müşriklerden değiliz derler ama diyor yine de böyle bir inanca sahip olurlar. Bugün için dahi bu Hristiyan topluluğunun sürekli kendilerinin de ehli tevhid olduğunu söylerler. Ama nasıl oluyor bir inancınız üçe bölünüyor, bir üçe bölününce 0 nokta efendim üç üç üç, üç periyod devam eder. Siz sizin Allah'ınız üçe bölünmüş bir inanca sahip oluyorsunuz. deyince hayır öyle değil, bu matematik gibi değil falan Yine o bir çerçevesi, bir familyası içerisinde üç tane perzondan bahsedirler ki bu yalandan öteye bir anlamı yoktur. Onun için de peygamberleri ilahlaştırmak, velileri ilahlaştırmak ehli tevhide yakışmaz. Müslümanlıkta bu yoktur. Onun için doğru olan nedir Kur'an-ı Kerim'e göre? Bir iznillah sözüyle birlikte kullanmaktır, söylemektir. Efendim <gülüyor> 24. ayet-i kerimeye geçelim. ''Unzur keyfe kezebu ala enfusihim ve dall'anhum mâ kânü yefterûn'' Bak diyor, gör, onlar kendilerine, kendilerinin durumu üzerine nasıl yalandan bahaneler uydurdular, yalan söylediler. Kendi durumları hakkında bile yorumları, tefsirleri de yalandan ibaret Ve kendilerini, iftiraları yoldan çıkardı. Onların yapmış oldukları iftiraları Allah hakkında, hani yukarıda ne dedi? Ve men azlam min men iftirâ alâllâhi keziben ev kezzebe bi âyâtihi. Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve Allah hakkında yalan sözler iftira edenler, bunların bu iftiraları kendilerinin sapmalarına sebep oldu. Buna bak ve esas nedenin bu olduğunu gör diyor bize. Demek ki Allah hakkında bilmeden konuşmak insanı cehennemini hazırlayan bir tavırdır, davranıştır. Onun için şuna da lütfen dikkat etmek lazım. Yani bir şey biliyorsak konuşacağız, bilmediğimiz yerde böyle düşünüyorum veya bildiğimi zannediyorum ama tabii bunun kesin bilgi bir yerden bakmak lazım veyahutta işte bil, çok emin olmadığımız yerde birine sormak lazım şeklinde. Onun için eğer ayet-kerimelerde bilmiyorsanız bir ehli zikine bir bilene sorun şeklindeki ayetler de bizi buna amirdir. Dolayısıyla hepimiz şüpheli bilgilerle kimseye fetva verme, kimseye bilgi verme durumunda değiliz. Bu hususlarda dikkat etmek lazım. Eğer bildiğimiz bir şey var ise onun kitabını, hangi alimden duyduğumuzu, ne şekilde bildiğimizi şeklinde değerli toplu bir ifadeyle anlatma durumundayız. Sonra bizim de her şeyi bileceğimiz diye bir durum yok. Bilmediğimizi bilmek haddimizi bilmek demektir. Bildiğini bilmek ise onun şehadeti lazım. Onu diğer insanlar senden duyunca hemen anlarlar ki bu adam bir şeyler biliyor. Ama bilmediğini bilmek ise çoğu zaman zordur. Ne kadar biliyorsun onu bilmek insanın kendisini bilmektir. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'e dayandırılan bütün e, gerçekler e, netice itibarıyla bizim bildiğimiz kadarıyla böyledir. Bu, bu açıdan da muhakkak efendim fazladan çok aşırı yorumlar üzerinden hareketle Allah'a iftiraya varabilecek tefsir şekillerinden yorumlarından da kaçmak lazım. Çünkü bazen tahrife yeltenen ilimde rüsha ermemiş fitneci insanlar Koran üzerinden anlatırken de insanları yoldan sapıttırmak isterler. Bunların sebebi de nedir? Ve dalla anuhumma kânû iftira etme arzularının onları sapıttırmış olmalardır. Çünkü onların amacı, dini kendi istekleri konusunda, arzuları konusunda kullanmaktan öteye bir samimiyet yoktur. Bu açıdan onlar sapmak istedikleri için bu niyetlerin bozuk olması onları sapıtmaktadır. Meleyik onlardan bir kısmı vardır ki gerçekten sana istima etmek seni dinlemek ve dediğini yapmak isteyenlerdir bunlar istima üzere gelmişlerdir sana ve calakulu bihim Ekinleten en yefqhu ve fiadahim vakara Evet Ama bir kısmı da o gruptan bir kısmı vardır ki kalplerinde ekinne vardır. Onları anlamaz duruma düşerler. Anlamaları için o gizli bir e, perdeyi aşmaları lazım, onu aşamazlar. Ve Fi azânehim vakra kulaklarında da tıpa vardır. E, ve kulaklarına bağırsan, çağırsan, ne kadar ihlaslı anlatsan, Onlara yalan gibi gelir, duymazlar, duymamazlıktan gelirler. Demek kulaklarında vakır, kalplerinde ekinle. Ekinle kin kökünden gelen bir kelime aynı zamanda gizli bir hastalık manasını taşır. Dolayısıyla bir perdedir. Kalpte olan perde gizli bir hastalıktır. Kulaklarında olan tıpa ise kulakların duymasına engeldir. Böyleleri de vardır. Biz bunların böyle olduğunu ve bu şekilde onların durumunu e, yaptık ondan seni dinlemezler. Bir kısmı vardı çok samimi gelir dinler ve yaparlar uyarlar e, ama bir kısmı da böyledir. Onun için konuş, konuşmacı iyi bir hatip konuştukları insanlar arasında bir kısım insanların böyle olduğunu bilerek konuşacak ve konular üzerinde asılmadan konuşacak. İlle herkes inansın diye değil sen bilgiyi anlat Vema Aleyna İllel Belagul Mubin Efendim, bize tebliiden başka vazife düşmez. Ve in yarav külle ayetin la yu'minu biha hatta ezda ca'uke Evet. Her türlü, onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de inanmazdı. Burada ayet mucize manası لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى اِذَا جَاءُوْكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا اِلَّا اَسَات۪يرٌ Bu kafir olan insanlar efendim sana geldiklerinde seninle münaza ederler mücadele ederler ve bu eski anlatılan masallardan öteye bir anlam taşımaz eskilerin uydurduğu masallardır derler. Ben bunu önceden tarihi bir olay diye değerlendirirdim. Bir ara e, gerçekten İslam'a çok skeptiş bakan, çok eleştirel bakan, İslam'ı kabul etmeyenlerden Yahudi asıllı birisini e, gördüm. Onunla konuşurken, işte şuradan buradan bahsederken, gerçekten aynı sözü söyledik. Bir mühendisti de, demek ki Allah bu sözleri o günün Efendim söyleyen sözlerin aynısını bugün söylüyor. Kur'an'a, Allah'a, Peygamber'e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu şekilde e, kabule etmeyenlerin bakış açısını anlatmış. Bu hiç değişmeyen mi gerçek. Bir kısım mı vardır? Efendim hastalıklı ruhtur. Akıl akıl dengesi de e, tam sağlam değildir. Vücut da hastalıklıdır. Yani kulakları tam duymaz, Efendim anlayışı körelmiştir, ahirete ait düşüncelere kalmamıştır. Bunların gizli bir problemi var, hastalığı var, virüs gibi bir şey. Bir kısmı da vardır ki bunlarla seninle gelirler, bayağı bilgili falan da görünürler. Seninle mücadele ederler, hak adına bir şeyler söylemek isterler ya da söylediklerini düşünürler. Ama onların tek bir söylemek istedikleri şey var açıktan Nedir o? İn <gülüyor> eski illâ esâtirul evvelîn, eski masallardan başka bir anlamı yok benim için derler. Bunlar kimlerdir? Bunlar felsefecilerdir. Yani felsefeyi de bilirler, güzel de konuşurlar ve bunlar Kur'an'ın ve Allah'ın e, insana vahiy göndermesiyle ilgili büyük şüpheleri mevcuttur. Böyle bir şeyi kabul edemezler. Allah inancı da şüphelidir onlarda. Dolayısıyla bu e, sufustaiye takımı yani laf olsun diye konuşan takım. Bunlar asla düşünce boyutunda çok akıllı gibi görünürler, çok da bayağı bir şeyler biliyormuş gibi görünürler ama asla gerçeği göremez ve bilemez ama la ağzı çok laf eden insanlardır. Efendim, Hatta o kafirler sana geldiklerinde bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyerek seninle de tartışılar. Hatta onlara Efendim Kur'an'dan mucizevi bilgiler aktardığınız zaman, Ya o gün de işte müminetçiler vardı. O günün insanları da çok bilgiliydi. Şöyle dedi, böyleydi. Sanki bu dünyada yeni tespit edilmiş birçok efendim aletler o gün varmış gibi. Bayağı dinlesen kandırmaya çalıştıklar. Onun için Kur'an'ın mucizül beyan oluşu ve e, ilahi kelam oluşuyla ilgili ne kadar mucizevi e, ilmi araştırmaları anlatırsanız anlatın Onun içinden bir türlü bir çıkış yolu böylece bulurlar. Çünkü niyetlerinde gerçeği aramak yoktur. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ ve وَيُنْ يُحْلِكُونَ اِلَّا اَنْفِسِهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Evet. Onlar hem insanları peygambere yaklaşmaktan vazgeçirmeye çalışırlar, hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Evet, i̇nsanları da uzaklaştırır, hem de kendileri uzaklaşırlar. Yoksa gerçek nedir, acaba dediği doğru mudur, olabilir mi falan düşünceye sahip değiller. Ama bunların bu tavırları kendilerine zarar vermekten başka da işe yaramaz. Kendileri cehenneme gitmek, cehennem ateşinde kalmaktan başka bir şeye yaramaz. Ve bu gerçeği de bilme konusunda şuursuzdurlar, anlamazlar. Yani bir gerçek vardır, o gerçek konusunda yalan söyleyince insan kendisine yalan söyler. Eğer ki bir peygamberin hak olduğu konusu bir gerçek ise o konuda senin inkarın ona zarar vermez, seni cehenneme ateşte yanmana sebeptir. Bundan başka da bir faydası olmaz, bunun farkında değiller diyor. Yani bu, nerede bu kadar zarar ettiler, niye bu kadar şuursuz davrandıkları konusu, onların farkında olmadığı bir konudur. Oysa onlar farkında olmadan ancak kendilerini, helakını hazırlarlar. Helaka giderler bu sözler, bundan başka da bir işe yaramaz. وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِيفُ عَلَ النَّارِ فَقَالُ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Onlara cehennem gösterilip de cehennemin önüne gelip durduklarında göz ile görüp cehennemin ateşi de ısısı da onların yakma durumuna doğru yaklaştığı anda diyecekler ki keşke, keşke. Biz peygamberi, vahyi, Kur'an'ı, kitabı efendim yalanlamasaydık, Allah'ın Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık. keşke bizi dünyaya geri gönderilsek de bir daha efendim bu mucizeleri inansak ve yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık diye ah geçirişlerini bir görseydin bir gün gelecek onlar kıyamet günü bu şekilde çok ağlayacaklar yolda giderekene bakacağız ki bu kadar kafirler, münafıklar Kur'an'la, peygamberle alay edenler samimi olmayanlar yollarda böyle ağlayacaklar. Biz de zannediyoruz ya bunlar Allah aşkıyla ağlıyorlar demek ki çok falan. Hayır hayır dünyada görsek öyle deriz ama ahirette ağlayanlar asla ve asla iyi insanların ağladığı yer değildir ahiret. Ahiret kötü insanların, münafıkların, imansızların ağlayacağı yerdir. Dünyada ağlayanlar müminlerdir. Efendim niye her yerde müminler şöyle oluyor, eziliyor, eziliyor? işte bu gerçek var. Dünyada ağlamak o kadar E, tehlikeli bir şey değil. Dünyada evet mutlu olmakta iyidir ama ağladığın zaman o kadar büyük bir tehlike değil çünkü asla asla efendim, dünya fani bir dünyadır, fani dünyada ağlasak ne olur, gülsek ne olur. Hepsi 3-5 senelik bir zaman dilimi ama gerçekten ahirette ağlayanlar kötü insanlardır. Belbedâ lev mâkânu yuhfûne min kablu önce kendilerine gizlenmiş olan gerçekler o gün onlara ayan beyan görülecek. Her şeyi anlayacaklar. Eyvah! Ve la ruddu le adu anhu ve innehum le Keşke diyor biz geri dönsek de tekrar dünya hayatına bizim kaçtığımız, kaçındırdığımız efendim ve yalan kabul ettiğimiz şeyler konusunda da inansaydık diyecekler. Eğer peygamberi bir melek kılsaydık diye önceden Ee, bir bahane olacaktı diye söylemişti ait i kerimede. Bunların hepsi ne kadar bahaneler uydurdularsa, bahaneler buldularsa hepsine karşı bir büyük pişmanlık yaşayacaklar. Hayır, daha önce gizlemekte oldukları şeyler, günahlar kendilerine göründü ayan beyan. Eğer dünyaya geri gönderilseler yine kendilerine yasak edilen şeyleri yapacaklar. Ama bunca Efendim gerçeğe rağmen onlar yalan yolunu tutacaklar ve tutmuşlardır, yalancılardan olmuşlardır. Demek, demek ki insanların çoğuna böyle bir fırsat verilse, dünya gelseler bu yalancılar yine dünyaya gelince aynısını yaparlardı diyor. Yalana devam ederlerdi ve peygamberi inkar ederlerdi. Kendilerine bu fırsat verilse de bundan başka da bir şey yapmazlardı. Bu da ilginç. Bu ayet-i de çok ilginç. Yani bazen düşünüyordum şöyle. Ya demek ki o bir dünyadan geri gelsek bu dünyada ya bazı hatalarımızı düzeltir miyiz filan? Demek ki bu da olmayacakmış. <gülüyor> Allah Allah. Bu ayet-i kerime benim çok e, düşündüğüm bazı şeylerden dolayı da büyük bir ders oldu bana. Kafirler de kafasına alsın münafıklar dikkat etsinler. Demek ki artık iş işten geçmeden iman etsinler. Hiç işten geçmeden peygamberin aleyhissalatü vesselamın sözlerine hepsi yalandır bakış açısından vazgeçsinler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerinin hepsi yalan olması böyle bir düşünce felsefecilerin düşüncesidir. Efendim insanoğlu da yalan söylemez mi? Mantığından hareketle bütün hadisleri devre dışı bırakırlar. Onun için insanoğlu da yalan söylemez mi düşüncesini kabul ettiğin andan itibaren Yeryüzünde doğru adam yoktur öyleyse ben de yalan yalancılardan olayım diye düşünen şeytani bir mantıktır. Şeytani bir felsefedir. Bunu düşünen, bunu yapan insanlar öncelikle kötülüğü isteyen insanlardır. Kötülük yapmak için bunları bahane ediyorlar. Ve kâlû inni hiye illâ ve mâ nahnu ve gerçekten de açıklarlar esas saklı olduğu niyetlerinin ne olduğunu. Onlar derler ki Bu dünya hayatıdır Efendim ve geri de diril, dirilteceğimiz diye bir şey yoktur. Yani kim görmüş, ölmüş de, girdirilmişiz de, efendim dünyaya geri dönmüşüz, hesap kitap varmış da bunları kim görmüş? Onların gerçekten gizledikleri, sakladıkları Efendim e, niyetleri budur ve bunun için de gerçekten inanmazdır. Eğer bir insanda, Öldükten sonra geri dirilmeye ait bir iman yoksa onun dine karşı ve adalete karşı doğru olmak amel salih işleme ile ilgili inancının temel noktası eksik demektir. O kişi artık bu olmadığı andan itibaren gerçek manada iman altı şartına inanamaz. Evet. Ve leteraa izbukufu ala rablerinin yanına vardıklarında, durduklarında onları göreceksin diyor. Kale elaysa hak. Kalu bela rabbina. Kalu fazukul adabe bima kuntum Rablerinin yanına vardıklarında onların halini göreceksin. Ne halde olacaklar onlar? Evet. on onları Rablerinin huzuruna getirildikleri zaman sen onları bir görsen diyor. Allah onlara soracak yeri dirilmek var mıymış yok muymuş. Bu söylenen doğru muymuş değil miymiş? Eleyse haza bil Bu söylenenler doğru değil miymiş? Bak dirildiniz. hani dirilmeye inanmıyordunuz hani ölmek yoktu insanlar kendi öleceğini bile babası ölür etrafında yanında başında herkes ölür ama hala kendisine ölüm yakıştıramaz ama gerçektir bilir herkes ölecek ve yine gerçektir bilir öldükten sonra dirileceğiz hesap kitap var e, ve sorgulama var bütün nimetlerin teker teker sorgulanacağı bir gün var o güne hazırlanacağız ama yine de Bir türlü şeytana uyar, nefse uyar, kötü insanların dediği aklına yatar ama Allah'ın, peygamberin, iyi insanların söyledikleri onun kulağına girmez. Allah onlara ne diyecek diyor? E <gülüyor> hak? Bu anlatılanlar hak değil miymiş? bela ve rabbina yeminler olsun Allah'ım. Evet hakmış, doğruymuş diyecekler. E niye yapmadınız? Niye uymadınız? Niye Allah'ın emrini yerine getirmediniz? Bu hesap kitap günü size anlatılmadı mı? Bu yerden geldi. Tamam. Kâlen fezuqu'l azabe bima İşte öyleyse bugün inkar ettiğiniz bu gerçekler yüzünden, inkarınız yüzünden azabı tadın. Azaba efendim girin. Azap sizi yakalayacak ve onu tadın bakalım diyor. Evet, buraya kadar 1 ayet kelime, 1 bölüm. Bu konu itibariyle e, peygamberlere aleyhissalatü vesselama, Kur'an'a, vahye inanmayan insanların e, nedenleri e, çürük de olsa bir nedenleri var. Bu, ve bu yalan ve iftiralar üzerine uydurdukları nedenlerinin gerçeklikle hiç ilgisinin olmadığını bu ayet-i kerimelerde görmüş olduk. Bundan sonraki ayet-i kerimeler itibariyle konu değiştiği için baktım şöyle. Ee, i̇nşallah bugün dersimizde bu kadar bir ayetle yetinelim. Bu kadarıyla kalsın. Ee, daha sonraki ayet-i kerimeye bir başka e, derste devam ederiz inşallah. Allah'ın selamı, sevgi ve muhabbeti sizin bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun sevgili kardeşlerim. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Evet, yukarıda... E bu ayet kelimelerle ilgili bazı sorular vardı. Orada bir kardeşimiz elinde kaldırdı, sordu ama e, canlı yayın yaptığım zaman cevap e, daha sonra bırakıyorum. E, az önceki okuduğumuz ayetle ilgili bir soruydu galiba. Onun üzerine hayvan dediğin nedir? Nefis mi? Nerede? ha İnhiye illa hayatüne dünya. Dünya hayatı diyor. Burada hayvan geçmedi ama hangi ayette geçtiyse Ee, o ait i ile ilgili şöyle bir bakayım ee, bir konu sizin de belki dikkatinizi çekmiştir ee, Allah şirk konusunda hepimizi siga çeker muhasebe eder, sorar yarın öbür alemde e, hesabı doğru vermek adına Ee, bugünden çok dikkatli olmak lazım. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam'a inanırken inancımızda şirk olmaması lazım. Veli'ye, veli ile ilgili, evliya ile ilgili konuşmalar yaparken dikkat etmek lazım. Ee, çok böyle mucizevi ya da kerametler anlatılırken bile sürekli Efendim bir iznillah şeklinde kullanmak lazım. Bunu açık ve net e e demek Muhatabımız açısından, birbirimiz açısından da niyetlerimizin ne olduğunu anlatma babında yararı vardır. Yoksa sen çok iyi niyetli söylersin, karşındaki muhatap senin hakkında suizan eder. Bu açıdan tarikat ehli olan kardeşlerimizin de ile ilgili, evliya ile ilgili, peygamberlerle ilgili cümle kullanırken, o mucizevi, kerametvari şeyleri anlatırken muhakkak cümlesinin içerisine bir iznillah kelimesini, koymamızda fayda var. Bunu söylemediğimiz için birileri tarikat ehlinin tavrını veyahut da bazı hatalarını da görerek bütün bir tarikat ehli Allah dostlarını şirk ile suçlamalarına fırsat vermiş oluyoruz. Onun için eğer bilemiyorsak lütfen bu gibi konulara e, girmeyin. Eğer konuşacaksak o zaman da bir biiznillah ile konuşacağız. Allah'ın izniyle. Bir olayda ben şöyle izah edeyim. biliyorsunuz Abdurrahman Molla Cami diye bilinen Molla Cami kitabında yazarı efendim bir zat var. O mübarek zata yaşlı bir kadın geliyor şeyh efendi diyor bir dua et oğlum dirilsin diyor. O diyor ki ya anne diyor ben Musa değilim ki denizi yarayım. Ben İsa değilim ki ölü dirilteyim diyor. Tabi oh diyor, üzül diyor, işte ağlıyor, sız diyor, demek ki boşa gelmişim falan. Ağlıyor ağlıyor gidiyor, o anda gidiyor ama Allah'tan kendi kalbine gelen bir ses diyor ki, ya diyor öyle mi? İsa mıydı o ölü dirilten, Musa mıydı denizi yol açan, yoksa ben miydim diye, sen eğer samimiyetle bana yönelseydin, efendim elbette e, keramet yollu bir şeyler, sana da nasip ederdim diye söyleyince, demek ki kendi kendini sorguluyor, bunu kitabını almış, Nüfekatil üste ben okuduğumu hatırlıyorum, buna benzer şeyler anlatılıyor. Demek ki insanların Allah'a olan inancının yüksek seviyeye çıktığı zaman, o kulunun üzerinde Allah kendi gücünü gösterdiği zaman, biz buna ne diyoruz, biiznillah, ama cahil insan diyor ki, felanın kerameti, hayır falanın kerameti değil, Allah'ın gücünün insanın üzerinde görünmesidir. Güneşin gücü değildir. Bizi ısıtan, aydınlatan Allah'ın güneşe verdiği güçtür. Bizdeki efendim rızık kazanmamıza, iktisabımıza sebep olan biz, bizdeki güçtür. O güç kimin gücüdür? Allah'ın verdiği kuvvet ve güçtür. Bunu doğru görür, doğru anlarsak problem yok. Ama cahil insanların ağzındaki gibi konuşursak, olduğu gibi... İşte bunu Abdülgadir Gencazileri yaptı. Bunu falan falan zat yaptı, falan falan deyip de onu büyütürken, onu anlatırken Allah'a şirk koşacak derecede benim şeyhim üzerinde Allah'ı gördüm falan. Bunun gibi böyle şeyler söylendiği zaman bu tamamen öbür alemde kendi bacağını kesen insanlara benzer. Böyle bir inançta şirk'e giden tehlikeli bir inançtır. Tarikatları böyle bir inançtan e, cahillerin ağzındaki E, cahilce söylenen tarzdaki efendim bir inanıştan kurtarmamız lazım. Hep birlikte karşı gelmemiz lazım. Ne diyeceğiz? Biiznillah Allah'ın izniyle bunu unutma her zaman. Meded Ya Seyyid Abdülkadir geleneğinizleri biiznillah şefaat ya Resulallah biiznillah ne var çok mu zor yani? Çok kolay. Cenab-ı Hak Süreyi e, Maidi'deki beş tane kerem, e, şey, mucizeyi anlatıyor. her birerinde de bir izni, bir izni, bir izni, bir izni. Niye diyor ki acaba? Yani demese de olurdu. Hayır. Üstüne basa, basa basa her bir kerametin her bir mucizenin sonunda öyle değil. Zaten evliya olanlar, büyük alimler bunun farkındalar. Onlar hep bir iznillah derler. Allah'ın mucizesini görür gibi orada anlatırlar. Ama cahil insan diline düşünce onlar akrabası olduğu için işte milliyetçili duygusundan kendi grubunun büyüğü olduğu için falan falan bizinle halüsun görmezler artık. Çünkü o, onunla para kazanmak istiyor, çevre edinmek istiyor. Oradan bir şeyler yükseltmek istiyor. Kendi şanını, etrafını yararlamak, iyi kötü niyeti neyse bunların onun için kafasında büyüktür yani. Bir cahil insana efendim 30 tane ayet ve 30 tane hadisten bir yalan daha tesirli gelir. Çünkü cahildir. Onun ölçüsü yoktur. Onun nasıl söylenişine bakar. çok samimi olarak bir uydurulmuş bir hadis söylese o elli tane ayetten onun için daha anlamlıdır. Çünkü cahildir. Onun için cehalet ile söylenmiş bir sürü uyduruk şeyler ve tarikatı anlatma tarzından dolayı da bizler illallah diyoruz. Sürekli cahil sofulardan Allah diyoruz. Onların yanında konuşmuyoruz. Sebebi nedir? Çünkü Allah dostlarını bu derece yanlış saçma tarzda ve düşman kazandıracak şekilde anlattıkları için biz onlardan bizarız, onlar da bizden diyoruz. Sevgili Kardeşim onun için özellikle tarikatı temsil kabiliyeti olmayan insanlara tarikatı sormayın. Bu konuda üzerinize düşen bir vazife, tarikat ehli olun, olmayın. Bize düşen vazife budur. Baktınız ki o adam bu işi ehli değil, ona sorup da onu da cehenneme kendinizi de suizanlara sormayın. Efendim sevk etmeyelim diyorum. Allah'ın selamı, sevgi ve muhabbeti üzeriz olsun. Selamun aleyküm sevgili kardeşlerim. Evet mikrofonu bırakıyorum.